PASLAŞMALAR Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar, iyi haftalar. PASLAŞMALAR'da birlikteyiz. Radyo Havan'dasınız. Ben Kenan Başaran. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray, lider Galatasaray yenilen puan kaybı yaşadı. Hakeza Beşiktaş'ta kendi sahasında puan kaybeden bir diğer büyük takım oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor ise haftayı 3'er puanla kapatarak zirvede yeniden iddia tazelediler diyelim. Trabzonspor 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Beşiktaş ise 2 haftalık galibiyet serisini sekte uğrattı Bursa berabere beraber kalarak. Aynı şekilde Galatasaray'da iki haftalık galibiyet e, sevincinden sonra Mersin'de e, rakibine hiç de pozisyon vermediği bir maçta beraber kaldı ki Fatih Terim maç sonrasında e, yaptığı açıklamada bu şaşkınlığını dile getiriyordu. Hiç pozisyon vermedik. Direkten dönen toplar bizim. Gol pozisyonları bizim. Ama nasıl oluyor da ee, bir bir bitiriyoruz. Bunu anlayamıyorum. Bu da bizim becerimiz olsa gerek diyerek ironik bir şekilde futbolcularına göndermede bulundu. Ee, hakikaten bir önceki hafta Beşiktaş'tan 45 dakikada 3 gol yemiş ve ikinci yarıda hemen başında 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı hiçbir varlık gösteremeyen. Mersin Yurdu'nun Galatasaray'dan bir puan koparması e, pek de anlaşılır bir şey değil. Olsa olsa bu Galatasaray'ın biraz e, ciddiyetsizliğinden kaynaklanıyor. Rakibi küçümsemesinden kaynaklanıyor. Rakip bir kere geldi doğru düzgün. Onun da sonucunda golünü bulup gitti. Oyunun genelinde Mersin Yurdu'nun bir karakter sahaya yansıttığını söylemek mümkün değil. Bu e, Basın toplantısında ilginç bir olay daha yaşandı. Fatih Terim e, gazetecilerin sorusunu alırken bir kişi dikkatini çekti ve hangi gazetedensiniz diye soru sordu. Ancak genç bir çocuktu bu soruyu sormak isteyen kişi. Herhangi bir gazetede çalışmadığını söyleyince Fatih Terim sinirlendi, ayağa kalktı ve gazetecilere şöyle seslendi. Biz burada kendimizi size emanet ediyoruz ama siz yoldan geçenleri içeri alıp bize soru sorduruyorsunuz dedi. Ve bir takım el hareketleri de yaparak nahoş el kol hareketleri de yaparak basın toplantısının odasını terk etti ve bir daha gelmeyeceği tehdidinde bulundu. Şimdi basın toplantılarının güvenliğinden oraya kimin gidip kimin çıkacağından sorumlu olan kişi gazeteciler ya da televizyoncular değil. Bütün gazetecilerin boynunda akreditasyon kartı vardır. Basın toplantısının yapılacağı yere o kartlarını göstererek girerler. Dolayısıyla içeriye kimin alınıp kimin alınmayacağına kapıdaki özel güvenlikçiler bakar. Onlar kontrol eder. Onları da malum ev sahibi kulübün uhtesinde ukde, olan durumlardır. Ee, şimdi ama Anadolu'da özellikle e, küçük şehirlerde ya da işte Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım protokolleri çok fazla umursamayan şehirlerde bu tür vakalar çok yaşanıyor. E, ki o basın toplantısına katılan genç daha önce de Aykut Kocaman'a da soru sorduğunu söyledi aynı şekilde. İleride gazeteci olmak istediğini söyleyen ve kötü de bir soru sormayacağını söylemişti basın toplantısının arkasından kendisini bulan gazetecilere. Fatih Terim'in biraz da bu aşırı tepkisini muhtemeldir ki maçın skoruna bağlamak pek de yadırgatıcı olmayacaktır. Evet Fenerbahçe Dağız puan kaybını iyi değerlendirdi. İstanbul'da Ordu Sporu 2-1 mağlup etti. Oyunun tamamında Fenerbahçe'nin oldukça etkin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu maç Fenerbahçe'nin şut rekoru kırdığı bir maç olarak e, manşetlere çıkartıldı. İşte Alex sonrası Fenerbahçe'nin daha belirgin bir şekilde ne yapmak istediğinin ortaya konulduğu bir maç olarak da yorumlandı. Çok fazla pozisyon vermeyen bol bol herkesin şut çektiği bir maç. Bir Fenerbahçe örneğiydi bu. E, bu maçın önemli iki noktası şuydu. Birincisi 5 maçlık taraftar yasağı. Sona erdi. Daha doğrusu reşit olan erkek taraftarlar. Buradaki reşit olma yaşı 12 yaş üstü. 12 yaş üstü erkekler de Süper Liteki ilk maçlarını izlemiş oldular. Ordu Spor karşısında. Ee, taraftarlar e, takıma sahip çıkıyorlar. Aziz Yıldırım, Alex, Aykut Kocaman üçgeninde oluşan tartışmayı sümen altı etmeye çalışıyorlar. Bu konuda e, kol kırılır, yen içinde kalır politikası gidiyorlar. E, bir kulüp çalışan e, çerçevesinden baktığımız zaman anlaşılır bir durum. Orası nihayetinde siyasi bir parti, hele sosyal bir demokrat bir parti değil. İşler iyi gitti sürece de muhtemeldir ki bu birlik, beraberlik ve ele güne karşı çatışmama hali sürecektir. Ee, Gören o ki Aykut Kocaman e, takımda kendi 3 yıldır hayalini kurduğu sistemi yavaş yavaş oturtmaya başlıyor. Diğer bir önemli noktada Sezer Öztürk'ün gol atmış olmasıydı. Malum 2010-11 futbol sezonunda işte şike davası sürecinde daha doğrusu Fenerbahçe transferinin bir şike veya teşvik eğiliminin bir parçası olduğu İddiasıyla yargılanmıştı. Geçen sezon Fenerbahçe'de çok fazla şans bulamadı. Verimli olamadı. Bu sezonda iyi başlamadı. İşte yeni ikinci maçıydı diye sahne aldı ve Fenerbahçe'deki ilk golünü attı. Güzel bir gol attı. Uzaktan bir şut çıkartarak ve golden sonra gözyaşlarını tutamadı. İki yılın birikimi bu şekilde yansıdı. Fenerbahçe dediğimiz gibi liderle Galatasarayla zirvede daha doğrusu Antalyasporla eşit puanda çünkü Galatasaray farkı 3'e düşürdü ve önümüzdeki haftalar için umut tazelemiş oldu. Fenerbahçe özellikle ligin ikinci yarılarında Aykut Kocaman yönetiminde ligin ikinci yarılarında daha başarılı olduğu gözden kaçırılmazsa açıkçası Galatasaray sezon başındaki rahatlığından yavaş yavaş uzaklaşacaktır. Gelelim Beşiktaş ve Trabzonspor'a ama önce bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam ediyoruz. Sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Kahvaltım anlamsızdı Sensiz olmaz, sensiz olmaz İç sigaram bile tatsızdı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 Sensiz olmaz yine kendi kendime sormadan duramadım niye seni böyle istiyorum diye bulamadım. olur Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar 2. bölümüne devam ediyor. Beşiktaş-Bursa Spor maçı haftanın maçıydı. Premier Lig'den esintiler e, sundu bize adeta. 3 gol Beşiktaş, 3 gol Bursa Spor, 6 gollü bir mücadeleydi. Maçtan önce tribünlere bakmak lazım. Malum iki kulübün 2004 yılından beri aralarında oluşan Sümet'ten ötürü e, seyircileri birbirine maçlarına Gidip gelmiyorlar. 1-2 deneme oldu. Onlar da malum olaylar çıkınca kesildi. Ee, sadece Beşiktaş taraftarının in önünde izlediği mücadele e, skor açısından hakikaten çok heyecan vericiydi. Ama oyunu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde defans ve ofans bütünlüğü açısından baktığımızda özellikle Beşiktaş için nahoş bir maçtı. Çünkü 7 3 golde e, hakikaten e, tırnak için evlere şenlikti. Bir, bir kere 2 golü aynı şekilde yedi. Rakip gol atışı kullanırken Beşiktaşlar hala yerleşmemiş ve hakemle e, tartışma halindeydiler. Böyle iki gafil e, durumda yakalanıp gol yediler. Bir diğer golde kalecisinin büyük hatası vardı üzerine gelen topu hani kucağında eritip tutmak varken e, önü hem kendi arkadaşlarınca hem de rakip tarafınca e, bir sete dönüşmüş yani etten bir duvarın önünde olduğu bir durumda üstelik paralel bir şekilde yere topu yumrukladı. Dolayısıyla e, o top geri döndü kalesine ve tamamlayan Bursa sporlarla e, hatalı bir gol yemiş oldu. Hani o topu ya e, becerebiliyorsanız havaya doğru yumurtlayacaksınız. Hani böyle arça doğru. Ya da tutmaya çalışacaksınız. Tutamazsanız, kaçırırsanız eyvallah. Hani der de, denir ama açıkçası McGregor'un tercihi yanlıştı. Bu anlamda e, bir kalecilik hatası tespit ettik diyebiliriz. Ee, Beşiktaş'ın bu maçtaki e, daha önceki handikapı bir kez daha ortaya çıktı Galatasaray maçında da benzer bir durumda durum yaşamıştı. Gençler Birliği karşısında da. Oyunu tutamama. Yani öne geçiyor, iştahlı bir şekilde hücum yapıyor, skoru buluyor ama koruyamıyor. Çok kısa, kısa bir zaman diliminde ee, rakibin e, ataklarından golü mutlaka yiyor. Ee, i̇kinci yarıya Bursa Spor karşısında müthiş bir baskıyla başladı Beşiktaş. Önce beraberlik sonra öne geçti. Ee, tekrar Bursa beraberliği sağladı. Yine Beşiktaş öne geçti. Ve yine Bursa beraberliği sağladı. Oyunu tutma konusunda bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın. 3 atıyor sürekli ama bir o kadar da yiyor. Ee, bu gol yeme sorunu çözemezse Beşiktaş e, hani normalde yediğinin bir fazlasını atam bir hava yakalamak gerekirken Beşiktaş neredeyse işte attığından bir fazla yiyor. Ya da eşit derecede yiyor. Hani Bursa'ya 3 gol atmak önemli ama 3 golde yerseniz tabii ki eee bu fazla ilerleme şansınız olmayabilir. Ha yeniden yapılanma içinde olan bir kulüp, bu sezon öyle iddia ediliyor. Dolayısıyla bir şampiyonluk beklentisi yok, baskısı da yok. Ee, ama biz biliyoruz ki biraz zirveye yaklaşıldığında bu şarkılar da söylenecektir. Ee, derinlerde bir şampiyonluk rüyası da görünmüyor değil. 80'lerdeki Beşiktaş hayalleri kurulmuyor değil. Bunun için de az gol yemeyi öğrenmesi lazım Beşiktaş'ın. Bunu yaparken de ofansif yönünden feda etmek zorunda kalırsa bu sefer de acaba e, gol yemeden beraberliklere abone olan bir takım mı? Ya da az gol yiyip az gol atan bir takım mı olacak? Öyle olacağına böyle olması açıkçası, açıkçası futboldan daha keyif Bunun altını çizelim. Bursa Spor'da... E, yani böylesi bir maçtan sonra son dakikada Ferhat'ın kaçırdığı pozisyonu düşünürsek o dakika o dakikaya kadar bence Bursaspor eee berabere razıydı ama son dakikada dediğim gibi Ferhat'ın ayağından kaçan pozisyondan sonra muhtemeldir ki 3 puanı kaçırdığı için hayıflanmıştır. Bursaspor'un istikrarsız bir yapısı var bu sezon. Bunu Ertuğrul Sağlam zaten dile getiriyor. Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da isterseniz son bölümü değerlendirelim. Bu bölümde de fazla uzatmayalım sözü ve bir son ara veriyoruz.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 Yolum var hala yarında. Ben severim aşkın zorununu. Kimi gider kolayına? Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meyer ölmes oldu. Dik yokuşlar uçurumlar anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Çağır desem de Sen vazgeçsem de Dönüp gitsen de Sevgim mahkum elimde. Benim yolumsa Sana doğru Dalandı durdu Çıkmaz bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar Azlıklar pusu kurmuş önümde kurtardı. Ben Kenan Başaran, radyo alandasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Trabzonspor 3 hafta sonra galip geldi. Özellikle Adrian attı 2 golle galibiyette büyük bir pay sahibi oldu. Geçen haftalarda da konuşmuştuk Adrian bu takımla niçin daha fazla kullanılıyor. İşte bunu teyit edercesine bir performans ortaya koydu son 2 haftadır. Adrian ve Evet bazen saç baş yoldurucasına çok pozisyona girip harcıyor. Ama Trabzon'un şu aşamada pozisyona girmeye de çok ihtiyacı olduğu için bence Adria'nın biraz istikrarlı bir şekilde kullanılması gerekmekte. Trabzon sporda dikkat çeken başka bir durum var. Tribünleri bomboş. Küsmüşler neye küsmüşler? Şimdi belli ki şike davasının sonuçlarından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Hani mahkemede ve spor yargısına kazanmış gibi gözüküyorlar ama sonucunda hiçbir şey almadıkları için bir küskünlükleri söz konusu. Ama e, bence yanlış yapıyorlar. Takımlarına her ne şartta olursa olsun destek vermelidir. Aynı zamanda kendi davalarına olan inançlarının da bir göstergesi olacaktır. Fenerbahçe onlara göre yani e, şöyle düşünmek lazım, haklı haksızlık bir tarafa Fenerbahçe büyük bir e, badire atlatmasına rağmen taraftarı bir gün daha yalnız bırakmadı. Kendi içinde de çeşitli problemler işte Alex sorunu gibi olaylar yaşamasına rağmen e, onların deyimiyle içeriye dışarıya karşı her türlü kavgada yan yana durmayı bildiler. E, skorlar kötü olsa da olmasa da e, bir büyük bütünlük sağladılar. Trabzonspor ise e, üstelik kazandığı halde yani hukuken şimdilik, e, yargıtayı da beklemek lazım ama spor hukuku açısından bakarsak yine e, daha coşkulu daha takımına sahip çıkması gerekirken tribünleri boş bırakıyor. Çünkü biraz daha e, Sağdaki skorlarla ilişkilendiriyorlar bugünkü konumlarını. Oysa ki onların oraya az gelmesi de takımın e, kötü gitmesinde sebep olabilir. E, Avni boş tribünlere karşı hemen hemen oynanması futbol adına da üzücü bir durum. Trabzonspor'un yönetim olarak da kafası karışık. E, orada da çok sıkıntılar yaşanıyor. Kavga gürültü eksik olmuyor. Her ne kadar bir şekilde tatlıya bağlansa da e, bunların sonunda taşmayı önlenemeyeceği bir duruma geleceğini düşünüyorum. Hani şimdilik biraz idare ediyorlar ama orada bir e, uzun dönemde bir sıkıntı e, olduğu aşikar. Büyükleri konuştuk, şampiyon olmuş büyük kulüpleri konuştuk. Antalya Spor'a bir parantez daha açmakta fayda var. Kasımpaşa Spor karşısında bir birlik beraberlikle döndüler e, evlerine. 1-0 öne geçtiler penaltıdan. Son dakikada aynı şekilde penaltıyla da 2 e, puanı bıraktılar İstanbul'da. Gele dönüp baktığımızda eğer Kasımpaşa'yı yenmiş olsalardı bugün e, ligin lideri olacaklardı. 2 puan farkla. Ama Avaraj Galatasaray'ın arkasında yer, alıyor, yer alıyorlar ve haftaya önemli bir maç e, var. Şifo Mehmet'in Antalya'sı Samet Aybaba'nın Beşiktaş'ına karşı oynayacak. E, i̇ki Beşiktaş'lı'nın amansız mücadelesi bizi bekliyor. Haftanın zevkli e, maçlarından biri olacak kesinlikle. Çünkü Antalya'da e, açık futbol oynamayı seven bir ekip bunu gördük. E, bu anlamda iple çekeceğimiz maçlardan biri olacak. E, Dileriz Antalya spor e, başarılı olur e, ve Antalyalılar da tribünlere gider. Ne şartta olursa olsun. stat sorunları olduğunu biliyoruz. E, en azından oradaki Mehmet Özdilek üzerinden kurulan istikrarlı yapının e, doğru bir model olduğunun ispatlanması adına Antalya'nın başarılı olması gerekiyor. Hani denilmesin ki işte Şifo Mehmet 5 yılı burada ne oldu işte? Denilmemesi için bile başarılı olmasını diliyoruz. Çünkü işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdullah Avcı'dan sonra bir türlü iflah olmuyor. Arif Erdem'le geçen sezonu tamamladılar. Bence devam etmeliler, devam etmeleri gerekiyordu. Nedense o İlişki bozuldu yerine Carlos Carvalhal getirildi. İyi başladığı Carlos ama sonunu getiremedi. Bu hafta görevini bıraktı. Şimdi yerine kim gelir? İster misiniz Tayfun Avuçu gelsin? Ee, olabilir. Ee, bunun dışında Elazığspor e, Yılmaz Ural'la biraz ayaklanmıştı. Ancak Kayserispor bu hafta gerçeği tokat gibi üzerine çarptı. 4-0 yendi Elazığ, Elazığ'da. Elazığspor Elazığ'da 4-0 yendi. maç sonrası yağın yağmurun altında Yılmaz Vural görüntüsü her şeyi anlatıyordu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu Yılmaz Vural. Sivasspor uzun bir aradan sonra galip geldi. Üstelik Eskişehirspor'u mağlup etti. Eskişehirspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe evinde ağırlayacak. Kardemir Karabükspor galip geldi. Skibe sonrası Mesut Bakkal'la ilk galibiyetini tanıştı. malum. Büyükşehir Belediye'yi yenerek haftaya Kardemir'de Galatasaray'a konuk oluyor. Ee, durum böyle orta hallerde ve ligin bu sezonki güzel ekiplerinden Gençler Birliği e, Urfa'da oynanan maçta stat tadilatından dolayı Antep'i Gaziantep'i 3-2 mağlup ederken Maç sonrasında bir takım olaylar yaşandı. Urfalılar Gençliğe Birliği'ni destekledikleri için Anteplilerle nahoş sahneler yaşadılar. Ee, orada da Hikmet Karaman'ın kurtarıcı olarak giden Hikmet Karaman'ın sanki e, çanlar onun için çalıyor diyebiliriz. Böyle bir hava oluştu yavaştan. Malum Süper Lig'de hoca değiştirmek sınırsız. Futbolcu ya da Evet, oyuncu değiştirmek mümkün değil. Sadece bir iki transfer dönem var. Oyuncular sınırlı sayıda transfer yaparken hocalar için bu sonsuz diyebiliyoruz. Süper Lig'de haftanın genel görünümü bu yöndeydi. Haftaya bakalım. Ee, nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Dediğimiz gibi haftaya benim sonucun en çok merak ettiğim mücadele Antalya Spor-Beşiktaş maçı olacak. Paslaşmalardan şimdilik bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle ama bir parantezi açmakta fayda var. Son dakikada sıkıştıralım onu da. Milli takım bugün 500. maçına çıkıyor Danimarka ile Türk Telekom da saat 21'de bu akşam karşı karşıya geliyor. 500. maç e, niyetini almış bir özel karşılaşma. E, bu maçta bakalım Abdullah Avcı bize gelecek için yeni isimler lanse edecek mi? Malum 2014 Dünya Kupası hedefinden çok uzaklaştık. E, bu maça bu gözle bakacağız. E, skorundan ziyade e, yeni isimlerin umut vaat edip etmeyeceğine bakacağız. Haftaya bunu da konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.